Yapım Ankara'ra diyorsun. Filler de ha. Çevren Gönül Suveren Radyoya uygulayan Bilgi Gökçe'er Yöneten Asuman Korat Efektör Metin Macun Teknik Yapım İsmail Hemikli Oynayan Sanatçılar Bayan Oliver, Nurşen Girgin Koç Herkül Paylo, Baykal Saran Bayan Burton Cooks, Tomlis Oğuzalp. Selya, Berin Ötenek. Bayan Zeli, Beyhan Saran. Bayan Mehçin, Refika Özbayar. Molly Ravenscroft, Selmin Hürmeviç. Dolly Ravenscroft, Esin Avcı Eccan. Bay Garaway, Orhan Aral. Bayan Merlin, Elif Baktır. Bayan Bakıl, Gülcan As. Bay Alastor, Cahil Şaher, Desmond, Kazım Akşar, George, Şahap Sayılgan... ...Hizmetçi, Mübeccel Veziroğlu... ...Garson, Gürcan Öner. Bayan Oliver... ...sizinle bu akşam burada karşılaşmak benim için büyük bir zevk. Hmm. Bunu uzun zamandır istiyordum. Yazdığınız cinayet romanlarına bayılıyorum. Teşekkür ederim. Oğlum da öyle. Hele kocam... ...yanına en az iki kitabınızı almadan hiçbir yolculuğa çıkmazdı. Oh, affedersiniz. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Yo, yo, yo, rica ederim. Burton, Burton Cooks. Merak etmeyin, sizi fazla meşgul etmeyeceğim. Aslında size sormak istediğim o kadar çok şey var ki... ...şey, nasıl buldunuz bu ünlü yazarlar onuruna verilen yemeği? Aslında bu tür toplantılardan nefret ederim. Ama bu geceki yemeğe katılmam için çok ısrar ettiler. <gülüyor> <gülüyor> E neyse Bayan Burton, herhalde benden öğrenmek istediğiniz... ...bu olmasa gerek öyle değil mi? Sözlerim sizi şaşırtabilir. Fakat kitaplarınızı okuduktan sonra... ...sizin ne kadar merhametli bir insan olduğunuzu anladım. <gülüyor> Bana yardım edeceğinizden eminim. Sonra insanları çok iyi tanıyorsunuz. Eğer merak ettiğim meseleyi... ...aydınlatacak biri varsa... ...o da sizsiniz. Ya, mesele nedir? Önce sizden öğrenmek istediğim şu. <gülüyor> Hoş yanılmadığımdan da eminim ya... Sizin isim anneliği yaptığınız bir kız var değil mi? Selya Rowinskort adında bir kız. Abi, ben birçoklarına isim anneliği yaptım. Onlara hediyeler alırdım. Onlarla parklara, hayvanat bahçelerine giderdim. Hepsini de çok severim. Tahmin ediyorum. Zamanla hepsi hayatımdan çıktı. Onların hepsini tek tek hatırlayabilmem oldukça zor. Hak verirsiniz değil mi? Oh, haklısınız tabii. Ama ben hepsini değil, yalnızca birini. ...Selya Ravenscourt'ı hatırlamanızı istiyorum. Selya Ravenscourt... ...Selya... Ah evet evet tabii tabii hatırladım onu. <gülüyor> ama, ama yüzünü bir türlü hatırlayamıyorum. Ee, hatta vaftis bile gitmiştim. <gülüyor> tabii tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kraliçe en stili bir süt süzgeci götürmüştüm. <gülüyor> evet bu süzgeci gayet iyi hatırlıyorum. Ama Selya'yı yıllardan beri görmedim. Lütfen hatırlamaya çalışın Bayan Oliver. Bu benim için çok önemli, size açılmak istiyorum. Sizi dinliyorum Bayan Bördün. Benim için çok önemli çünkü... Evet çünkü? Çünkü oğlum Desmond, isim anneli yaptığınız kızla evlenmek istiyor. Ya öyle mi? Buna çok sevindim ne güzel. Ah ben aynı şeyleri için Bayan Oliver. Çünkü gelinim olacak kızı ve ailesini yeterince tanımıyorum. Bir anne olarak onlar hakkında bilgi edinmem en doğal hakkımdır Tabi hakkınız. Yalnız demin de söylediğim gibi ben Seli'yi yıllardan beri görmedim. Durun bakayım. Aa, e, evet Seli'ye şimdi herhalde 25-26 yaşlarında olmalı. Bakın bayan Oliver. Bana bildiğiniz her şeyi anlatmalısınız. Meseleyi bildiğinizden eminim. Ya da olayın nasıl olduğu hakkında bir bilginiz vardır. Anlamadım. Hangi olayın? Açık konuşun lütfen. Kızım. Yani Selya'nın annesi babasını öldürdü yoksa babası mı annesini öldürdü? Durun durun hele durun neler söylüyorsunuz siz? Beni çok şaşırttınız ama... E, e, iyi ama ne sebeple? Bayan Oliver kesinlikle eminim siz bunu biliyorsunuz. Yani bu o kadar bilinen bir olay ki... Tabi aradan çok uzun yıllar geçti ama o yıllarda herkesin ilgisini çekmişti. Herhalde sizin de. Şimdi bir, bir, bir dakika bir dakika. <Gülüyor> Celia'nın isim annesiyim bu doğru. Celia'nın annesi. Aa evet evet Molly Preston Gray'di. Okul arkadaşımdı ama o kadar samimi değildim. Evet devam edin lütfen. Evet tamam. Tamam Molly evlenmişti. Adam dış işlerinde görevliydi sanırım. Durun bakayım neydi? Ee, e, Bay bilmem ne. Um, Ravenscroft. Bay Alistair Ravensburg. Evet, evet. <gülüyor> Evlendikten sonra onları uzun süre görmedim. İngiltere'den ayrılıp başka bir yere gitmişlerdi. İran'a mı, Irak'a mı? Yoksa başka bir yere mi? İnsanın her şeyi hatırlaması mümkün değil. <gülüyor> Öldürdü mü dediniz? Yani bir kazaya mı sebep oldu? Hayır. Hayır, kaza değildi bu. İyi düşünün Bayan Oliver. Olay o deniz kenarındaki evlerden birinde olmuştu. Korn. Şu kayalık yerlerden birinde. Aa evet. Karı kocanın orada bir evleri vardı. Daha iyi hatırlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Bay ve bayan Ramoscroft'ların cesetlerini o kayaların dibinde bulmuşlardı. İkisi de vurulmuştu. Fakat polis durumu yeterince aydınlatamadı. Hmm. Ee, evet gazetelerde okumuştum. Gazetelerde mi? Gazetelerde. Çünkü olay sırasında ben başka bir yerdeydim. Neyse. Ee, ne diyorum? E, polis olayı yeterince aydınlatamadı diyordunuz. Ha, evet, evet. Yani katil kadın mıydı yoksa kocası mıydı? Hmm. Adam karısını öldürmüş, sonra da aynı tabancayla kendini öldürmüş olabilirdi. Hmm. Tam tersi de olabilirdi tabii. Polis bütün delilleri inceledi. Kurşunları, tabancayı hmm. ama bütün bunlar yetmedi sanırım. Bir ara onların birlikte intihar ettiklerini düşündüler. Sonunda niye Gazeteler polis raporlarına dayanarak çiftte intihar diye yazmışlardı galiba. Çok değil. şeyler söylendi. Kaza dendi, intihar dendi. Birçok kimse de bunun bal gibi bir cinayet olduğunu savundu. İyi ama neden? Sebep neydi birbirlerini öldürmek için? Bu konuda karar vermek çok zor. Bazıları karı kocanın cinayet günü kavga ettiklerini söylediler. Hmm. Bazıları da olayda başka bir erkeğin varlığından söz ettiler. Adamın da başka bir kadınla ilişkisi olduğu söylendi o gün. ...hafızanıza hayranım Bayan Burton. Yani bir kıskançlık mı diyorsunuz? Ben değil. Bu söylediklerim o yıllarda... ...dilden dile dolaşan sözlerdi. Ee, yani? Yani bana kalırsa olay örtmez edildi. Çünkü hmm. Bay Romskowd... ...tanınmış mevki sahibi bir adamdı. Sonra... Evet, e, e sonra devam edin lütfen. Sonra o yıl Bay Romskowd'un... ...hastaneye girip çıktığı... ...devamlı tedavi olduğu da... ...söyleniyordu. Bitki. ...beni bilmez durumdaymış. Bu anlattıklarınızdan pek bir anlam çıkaramadım Bayan Burton. E korkarım size yardımcı olamayacağım. Siz söz edince böyle bir olayı zorlukla hatırlayabildim. Adları biliyorum, o kimseleri de tanıyorum. Fakat olayın iç cüz'ü hakkında gazetelerin yazdıklarından başka hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen beni bağışlayın. Ama Bayan var. her şeyi bilmem gerek. Bu benim için çok önemli. Evet, bu benim için çok, hem de pek çok önemli. Çünkü oğlum onların kızı Seyriye ile evlenmek istiyor. Söyledim ya gazetelerin, yalnızca gazetelerin dışında hiçbir şey bilmiyorum. Size yardımcı olamayacağım için özür dilerim. Fakat nasıl olur? Siz ki cinayet romanları yazan, kimlerin nasıl cinayet işleyebileceklerini bir psikolog gibi araştıran bir yazarsınız. Bu durumda ben şimdi kime başvurayım? Bunca yıl sonra polise mi gideyim? Hem gitsem bile bir şey söylemezler. Söyleyecekleri yine hep aynı şey olacak. Çünkü meseleyi örtbas ettikleri gün gibi aşık. Size göre tabii. Evet bana göre. Hatta birçoklarına göre. Gerçeği mutlaka öğreneceğim. Bundan emin olabilirsiniz Bayan Oliver. Bakın Bayan Burton benim mesleğim yazarlık. Ben yalnızca roman yazarım anlıyor musunuz? Romanlarımdaki cinayetler de hep hayal ürünüdür. Gerçek cinayetler konusunda da hiçbir bilgim yok. Belki gerçekten mesele hakkında pek fazla bir bilginiz yok. Ama bunu Selya'ya sorabilirsiniz sanırım. Selya'ya mı? Aha! Bunu nasıl yapabilirim? Hem Selya da o felaket sırasında henüz çocuk denecek yaşlıydı herhalde. Daha iyi ya. Çocuklar hemen her şeyi büyüklerden daha iyi hatırlarlar. Emin'in bildiği, hatırladığı her şeyi size anlatır. Peki ama bunu Selya'ya siz neden sormuyorsunuz? Yok oh, işte bunu yapamam. Oğlum duyarsa çok kızar sonra. Çünkü Selya konusunda çok hassas. Anlıyorsunuz değil mi Bayan Uluvar? Siz de beni anlayın. Buca yıl sonra o acılı günleri Seliha'ya tekrar yaşatmamı nasıl istersiniz? Ee, hem bu o kadar önemli değil... Ee, ...tabii benim için... Ama benim için çok önemli... ...anlıyor musunuz? Oh! E, saat bir hayli geç olmuş... ...sizinle tanıştığıma sevindim Bayan Burton... ...umarım size yardımcı olamadığım için bana kızmadınız... <gülüyor> ...bunlar nazik konular... ...hem de oldukça nazik konular... ...neyse... ...izninizle Bayan Burton iyi geceler... Tekrar görüşeceğiz bayan Oliver. Tekrar! Size de iyi geceler! Alo, bugün efendim! Ben dedektif Yerkül Payro! İyi akşamlar Bay Payro! Evet, siz... Ben evet. Ericna Oliver. Oh, çok memnun oldum bayan Oliver. <gülüyor> Bu ne güzel sürpriz. Mümkünse sizinle görüşmek istiyorum. Bana ayıracak birkaç dakikanız var mıydı acaba? Her zaman, her zaman bayan Oliver, her zaman. Benim için büyük bir zevktir sizinle sohbet edebilmek. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ama beni görmenizin size zevk verecekini pek senmiyorum. ...bir mesele oldu ve siz bu konuda benim fikirlerimi soracaksınız, öyle değil mi? <gülüyor> bir dedektiften de ancak böyle bir tahmin beklenebilir. <gülüyor> <gülüyor> İltifatınıza teşekkürler. Ne zaman isterseniz ben hazırım. Bir saat sonra. E, yani dokuzda gelebilir miyim? Bekliyorum Bayan Oliver, bekliyorum. Bir saat sonra görüşmek üzere, hoşçakalın bye Bayro. Girdin. Bayan Oliver geldi. Efendim. İyi akşamlar Bay Pyro. Ha iyi akşamlar Bayan Oliver. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Teşekkürler. Ha ben... sen gidebilirsin George. Emredersiniz efendim. Evet Bayan Oliver, sizi dinliyorum. Ama isterseniz konuşmaya başlamadan önce birer içki ha. İyi olur şu. Yanını yorsam 5 yıllık Evet unutmamışsınız lütfen. ...sabah sizinle ilgili bir yazı okudum gazetede. Kadın yazarların katıldığı bir yemeğe gitmişsiniz. Hmm. Buyurun. Teşekkür ederim. Oysa siz böyle toplantılardan hoşlanmazdınız. <gülüyor> Haklısınız. Ama bu sefer ne bileyim işte gidiverdim. Bir daha da gideceğimi hiç sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıcıydı. Hoşunuza gitmedi mi yoksa? Bir süre umduğumdan da iyi gitti. Sonra sıkıcı olmaya başladı bu. Hem de bu harcasına. <gülüyor> siz de beni görmek istediniz öyle mi? Evet <gülüyor> öyle. ...ama bunun sebebini pek bilemiyorum. Öğrenmek istediğim şu... ...siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Ha, i̇şte zor bir sorun. Hı. Ben Herkül Payro... ...kendi meselelerimde nasıl davranacağımı... ...kesinlikle bilirim. Ama sizin ya da bir başkasının yerine... Bu oldukça zor. Kaldı ki bana henüz hiçbir şey anlatmadınız öyle değil mi? Ama Bay Payro beni aşağı yukarı yirmi yıldır tanıyorsunuz. Şimdiye kadar benim hakkımda bir hayli bilgi sahibi olmanız gerekir öyle değil mi? Ha tabii tabii tabii haklısınız ama insanların her olay karşısındaki tepkileri farklıdır Bayan Oliver. Her neyse her neyse. Yazarlar onuruna verilen bir yemeğe gittiniz <gülüyor> ve orada canınızı sıkan bir olayla karşılaştınız. Tamam. Olay değil bir kadın dayanılır gibi değil. İsim anneliği ettiğim bir kız hakkında benden bilgi istedi. Daha doğrusu ailesi hakkında. Ha anlıyorum. Kendisini yıllardır görmedim. Onlarla yani isim anneliği yaptığım insanlarla yıllarca ilgilenemem ki değil mi? <gülüyor> Sonra bana son derece acayip bir soru sordu. Bunu anlatmak o kadar zor ki. Nasıl olsa bana her şeyi anlatacaksınız. En iyisi bir an önce başlayın. Yoksa size nasıl yardımcı olabilirim? Kadın bana Celia'nın yani isim anneliği yaptığım kızın annesi mi babasını öldürdü yoksa babası mı annesini öldürdü diye sordu. E, anlayamadım anlayamadım. Ne sordu dediniz ne sordu? E, Şaşırmakta haklısınız. İnsana deli saçması gibi geliyor. Ben de öyle düşündüm ama. Durumma. Yani... Durumma. Durum, durum. e, kızın Kızım. annesi mi babasını öldürmüş Hı? yoksa babası mı annesi öldürmüş? E, sizden bunu mu öğrenmek evet, istedim? Evet evet bunu. E, peki olayın aslı neymiş? Kim kim öldürdü? ...ne zaman öldürmüş, niye öldürmüş? He? Ve daha bir sürü soru öyle değil mi Bay Bayru? Haklısınız. İkisini de ölü bulmuşlar, tabancayla vurulmuşlar. Bir uçurumun dibinde. Olay Korsika'da mı olmuş... E, ...yoksa Cornwall'da mı olmuş, bunu pek hatırlayamıyorum. Her neyse işte yani öyle bir yerde... Yani o halde kadının söyledikleri doğruydu. A, evet, bir kısmı doğruydu ama olay yıllar önce olmuş. Bunu da başkasından değil de neden benden soruyor? <gülüyor> Gayet basit. Cinayet romanları yazarısınız da ondan. Söyle kızım isim annesi diyeyim misiniz? Bakın Bay Bayro en iyisi bildiğim her şeyi size anlatmak istiyorum. <gülüyor> size en iyi yolun bu olduğunu biraz önce söylemiştim. Anlatın lütfen. Bir kere hayali bir mesele değil. Yani böyle bir olay var. Ancak o yıllarda olaya çift intihar dendi ve kapandı. Yanılmıyorsam 12 yıl öncesinin bir olayıydı bu. Bu olaya karışanların kimler olduklarını hatırlıyorum. Hatırlayamadıklarını. O da... kadını hatırlattı öyle değil mi? Evet. Çünkü ölen insanları tanırdım. Bay ve bayan Ravenscroft'lar. Mutlu bir çifti onlar. Niçin intihar etmek istesinler? Ee, daha da önemlisi o bayan... E, e, Burton Cox. E, evet, evet. E, daha da önemlisi. Burton Cox'un niçin bu meselenin iç yüzünü öğrenmek istemesi? İşte mi? ben de bunu merak ediyorum ya. Gerçi kendisine göre bir gerekçesi var. Neymiş? E, Burton'un oğlu ölen karı kocanın kızları Seyriye ile evlenmek istiyormuş. Hı -hı. O da gelini olacak kızın ailesi hakkında bilgi edinmek istiyormuş. Evet, evet öyle. Çünkü Bayan Burton bu olayın bir cinayet olduğuna inanıyor. Genç, genç. Peki ama niye dayanarak? Hiç. sadece söylentilere tabii. Ama aradan bunca yıl geçmiş. Hem sonra anneniz babanızı ya da babanız annenizi öldürmüş. Hangisinin katil olduğu, evleneceğiniz gencin annesini neden bu kadar ilgilendiriyor? Evet, evet haklısınız. Bu oldukça önemli bir soru. Kim bilir belki de oğlunu çok seviyor, onun evlenmesini istemiyor. Oh, saçma. <gülüyor> Bana göre de Ah, bir likör daha. Hayır, teşekkür ederim, bu kadar yeter. Ee, acaba kadın mı haklı dersiniz? Nasıl yani? Ee, eğer bu bir cinayetse, yani ruhsal bir bunalım sonunda işlenen bir cinayetse... ...kızları da annesi ya da babası gibi ruh hastası olabilir. Akla yatkın, ne dersiniz? Sanmıyorum, daha geçerli bir nedeni olmalı. İşte ben de bunun için geldim ya size. Siz olayların iç yüzünü öğrenmekten, araştırmaktan hoşlanırsınız. Önceden sebebini anlayamadığınız olayları, daha doğrusu kimsenin bir anlam veremediği olayları. Bertrand Kook, sizce bir tercih mi yapıyor dersiniz? Yani kadın, Sylvia'nın annesinin babasını öldürmesini mi, yoksa babasının annesini öldürmesini mi tercih edecek yiyor Evet evet evet, gerçekten zor durumdasın. Ha, yine aynı soru, siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Üç şey Bayan Oliver. Birincisi onu yapmışsınız zaten. Bayan Burton'a bu konuda kendisine yardımcı olamayacağınızı söylemiş. Evet, evet, evet söyledim. İkincisi, kızı bulup ona evlenmek istediği gencin annesinin... ...sizden konuyla ilgili bilgi almak istediğini söylemek... Hmm, ya üçüncüsü Bay Peyrom? Hiçbir şey yapmamak. Ama eğer yeni romanınız için iyi bir olay diyorsanız... Bu, ...bu meseleyle uğraşmayın. Çünkü işlemek için bir hayli güç bir konu. Ortada belirli iyi bir neden yok. Bay Bayro, ben çok mu meraklı bir kadınım? Ne dersiniz? Hem de çok bayan çok. En az bir dedektif kadar. <gülüyor> Sizin poliste çok tanıdıklarınız var. Kimsenin öğrenemeyeceği şeyleri öğrenebilirsiniz. Ben de eski defterleri karıştırıp bazı kimselerle görüşebilirim. Yani iki koldan taarruz. Evet. <gülüyor> bu biraz zaman alabilir. Acaba <gülüyor> bu olayı hatırlayan olur mu dersiniz? Evet, sanırım. Bunca yıldan sonra insanlar zor hatırlarlar. Ben aslında filleri düşünüyorum. Filleri mi dediniz? Ne? Akşamki toplantıda da filleri düşünüyordum zaten. Bayan Burton'la konuşurken. Onun çay içerken şekeri ısırışı hala gösterimin önünde. Hele dişleri. <gülüyor> Tıpkı fil dişi gibi. İşte o zaman birden filleri hatırladım. Bilirsiniz, filler unutmazlar. Evet, evet, evet, Bu sözü daha önce de duymuştum. Filler de hatırlar denler. Demek şimdi gidip filleri arayacaksınız. Evet, filleri bulacağım. Bu konuda en büyük yardımcım da not tuttuğum defterler olacak. Yardımlarınız için teşekkürler ba Bayro. Teşekkürlerinizi sonra yasaklayayım Bayan Oliver. Çünkü daha işin başında sayılırız. <gülüyor> en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi uykular. Size de Bayan Oliver, size de. Alo buyurun efendim Ben Celia Ravenscroft Celia merhaba Ben Arithna Oliver Hatırladın mı isim annen ah, Evet bayan Oliver Sesinizi duyduğuma çok sevindim Nasılsınız sizi görmek isterdim Ben de yavrum Zaten seni bunun için aradım Ama bulmak kolay olmadı <gülüyor> Eski defterleri bir bir gözden geçirdim Birçok yere telefon ettim Bir hayli uğraştım ama sonunda da seni buldum Eee e Serya ben mi sana geleyim yoksa sen mi bana gelirsin? Siz yorulmayın bayan Oliver. Adresinizi verin ben geleyim. Yaz o halde. Eastlington Caddesi numara 665. Tamam bayan Oliver. Oraları çok iyi bilirim. Ne zaman geleyim? E, bu akşam saat sekiz iyi mi? Anlaştık. Sekizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. rahatıdır. Teşekkür ederim. Yanılmıyorsam seninle en son bir düğünde karşılaşmıştık değil mi? Aa, evet, Marta'nın düğününde. Ben Nedime'ydim. <gülüyor> Nedimeler içinde sen bir harikaydın. Çok naziksiniz bayan Oliver. Her zaman olduğu gibi. <gülüyor> ee, bir içki alır mıydın Seliha? Biraz şeri ee, ya da başka bir şey? Çok az şeri lütfen. Ee, tabii canım. Herhalde yıllar sonra seni birden bir aramamı garip buldun değil mi canım? Yok, pek değil. İsim annem değil misiniz? Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Aa, aslında ben annelik görevimi tam olarak yaptım diyemem canım. Bayan Olya var. Bu yaştan sonra da mı? Artık çocuk değil mi? Haklısın. Ee, bak Seleya, konuyu hiç uzatmadan anlatmak istiyorum. Buyur işkiniz canım. Teşekkür ederim. Ee, geçen akşam. Aa, evet, ünlü yazarlara verilen bir yemekteydiniz. Gazetelerde. Hmm, hayret okumayanda kalmamış. <gülüyor> ee, peki sonrasını da biliyor musun? Hayır. Yalnızca yemeğin çok neşeli geçtiği... ...konukların hayatlarından memnun oldukları... Yazıyor. Evet, onlara göre öyle. Ama benim için bu söylenemez. Canınıza sıkan bir şey mi? Hem de nasıl. Ee, bak Selia, ...o gece bir kadın benden bazı bilgiler almak istedi. Hangi kadın? Hangi konuda Bayan Oliver? Hı, i̇şte bunu açıklamak oldukça zor. Çünkü seni de ilgilendiren bir konu bu aslında. Umru yazarlar toplantısı ve beni ilgilendiren bir konu. Hayret, meraklandım doğru. Evet. O gece bir kadın damdan düşercesine Selia Ravenscroft'un isim annesi değil misiniz diye sordu bana. Beni nereden tanıyormuş? Dostum mu düşmanım mıymış? Kadının adı Burton Cooks Selia. Bayan Burton Cooks mu dediniz? Evet Burton Cooks. Onu tanıyorsun değil mi? Bayan Burton oğlunun seninle evleneceğini söylüyor. Siz de benden Desmond'la evlenip evlenmeyeceğimi Hayır canım hayır bunu sormayacağım. Ben yalnızca evet, bu... Evet siz yalnızca. Ee, e, bayan Burton bir olay hakkında senden bilgi alabileceğimi söyledi. Annen ve babanın ölümleriyle bazı bilgiler verebilirmişsin bana. Hmm. Doğrusunu istersen bu acı olayı sana açmak istemezdim. Ama o oh yaydan çıktı artık. Yani Bayan Burton bu olayın bir intihar değil de... ...bir cinayet olduğu inancında öyle mi? Annem babamı öldürdü yoksa babam mı annemi öldürdü? Bütün mesele bu değil mi? Evet Zeliha bütün mesele bu. Bu yüzden de oğlunun seninle evlenmesine engel olmak istiyor. Bakın Bayan Oliver bildiğim her şeyi size anlatacağım. Ne de olsa benim isim annemsin. Teşekkür ederim bu senin için de çok iyi olacak. Babam emekliye ayrıldıktan sonra şehir dışında bir ev aldı. Hı. Bir gün annemle yürüyüşe çıkmışlar. Sonra da onları bir uçurumun kenarında ölü bulmuşlar. İkisi de vurulmuş. Yanlarında bir tabanca varmış. Babamın tabancasıymış. Hiçbir delil bulunamadığı söylendi. İntihar mı etmişlerdi yoksa bir cinayete mi kurban gitmişlerdi bilmiyorum. Zaten bunu kimse anlayamadı. Yanılmıyorsam olay 12 yıl önce falan olmuştu değil mi? Ben o zaman 13-14 yaşındaydım. Şey Bayan Oliver... ...olay hakkında sizin de pek çok şey bildiğinizi sanırım. Yalnızca gazetelerden öğrendiklerim canım. Çünkü o sıralarda İngiltere'de değildim. Amerika'da bir konferansım vardı. Oradaydım. Olayı gazetelerde okuduğum zaman çok sarsıldım. Biliyorsun annen okul arkadaşımdı. Sonra babanla evlendi. Dışarıda bir yere gittiler. Ee, e, Malaya'ya galiba. Neyse... Ama bu olay beni bir hayli düşündürmüştü. Yalnız sizi mi Bayan Oliver? Hemen herkes. Haklısın canım. Çünkü anlaşan birbirini seven mutlu bir çiftti onlar. İntihar etmeleri için ne sebep olabilirdi? Bunu kimse anlayamadı. Söğrari'ye yıllar girdi olay da unutulup gitti. Ama unutmayanlar da var öyle değil mi? Evet canım evet öyle. Şimdi o yemekte neden canımın sıkıldığını daha iyi anladın değil mi? Çok haklısınız. Bakın Bayan Oliver. Desmond çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. Ama bu sıralarda onunla evlenmeyi hiç düşünmüyorum. İçimden gelmiyor. Peki Desmond annesine bağlı mı Selia? Bunu da pek bilmiyorum. Belki. Benim için bu o kadar da önemli değil ayrıca. Evlenmek istemeyişimin sebebi bu evliliğin lehinde ve aleyhinde bazı noktaların olması. Bir de bayan Burton. Onu hiç sevmiyorum. Her şeye burnunu sokuyor. İnan Selia ben de hiç sevmedim onu. Selia. Olay günü sen neredeydin? İsviçre'de, okulda. Kardeşim Edward da başka bir okuldaydı. Aradan uzun yıllar geçti. Olaylar, tarihler hepsi birbirine karıştı. Ben okuldayken ziyaretime gelirlerdi. Araları gayet iyiydi. Yalnız... Evet, yalnız. Yalnız ikisi de her geçen gün yaşlanıyorlardı. Annemin sinirleri son gelişlerinde bir hayli bozuktu. Babam hastaydı. Ama aralarında bir geçim çizik olabileceğini hiç sanmıyorum. Öyle bir durumları yoktu. E bak şekerim istersen bu konuyu da fazla deşmeyelim. Seni üzdüğüm için beni bağışla. Olan olmuş polis bu işi yıllar önce kapatmış. İntihar demiş çifte intihar. Bana sorsalardı babam annemi öldürmüş derdi. Çünkü annem gibi bir kadın asla birini öldüremez. O melek gibi bir insandı. Peki bu cinayetse e, katil başka biri mi sence? Belki ama kim? Olay günü evde başka kimler varmış biliyor musun? Duyduğuma göre Kaya kadın... ...yaşlı gözleri iyi görmeyen bir kadındı. Sonra yabancı bir kız. Hı -hı. Bir zamanlar benim mürebiyimdi. Seli teyze derdim ona. O ara annem hastaneden yeni çıkmış. Ona bakmaya gelmiş. Sonra... ...sonra teyzem varmış. Onu hiç sevmezdim. Bu saydıklarımdan hiçbirinin... ...anneme ya da babama düşman olduklarını sanmam. Annemle babamın ölümleri hiç kimseye bir çıkarda sağlamıyordu. Tabii kardeşim Edward ve ben hariç. Bilirsiniz Edward benden 4 yaş küçüktür. Hayır hayır. Biz sonuca varmak mümkün değil. Çok üzgünüm Selia. Bu konuyu açarak seni bir kez daha üzdüm. Bağışla lütfen. Rica ederim Bayan Oliver. Aslında bu konu beni yakından ilgilendiriyor. Artık çocuk değilim ve olayın iç yüzünü öğrenmek benim de hakkım. Bunu Desmond'la istiyorum. Baş müfettiş Gerova ile tanıştığı. Bu Bayan Oliver. Ünlü, ünlü rom cinayet romanları yazar. <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür> evet. <ederim. gülüyor> Tanımayan var mı Bayan Oliver'a? Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Tanıştığımıza sevindim. Yalnız Bay Pyro eklemeyi unuttu sanırım. Ben baş müfettişim ama şimdi emekliyim. Fakat insan emekli bile olsa bazı şeyleri hatırlayabiliyor. Sonra... <gülüyor> Poliste bir hayli dostum da var hala. Bay Pyro sanırım Bay Gerüe'ye meseleyi anlattınız değil mi? Ha, evet evet her şeyi anlattım. İşin en ilginç nedir biliyor musunuz Bayan Oluver? Nedir? O yıllarda bu olayı ben soruşturuyordum. Yani bu görev bana verilmiş. Işte. Buna çok sevildim. Ne emredersiniz efendim? <gülüyor> bu lokantada alabalıktan başka bir şey yemez. Ama yine de siz bilirsiniz. Ya, madem öyle o zaman <gülüyor> alabalık lütfen. Ben de. Üç alabalık bir şişede şeref. Emredersiniz efendim. Evet, gelelim Ranscroft'lara. Bu olay unutulacak gibi değil. İnsanın aklından kolay kolay çıkma. Sizce bu olayda bir anormallik yok muydu Bay Gerüel? Bundan eminim. Ama ortada kesin derin yoktu. Her şey apacıktı. Ne var ki Bay Ranscroft ünlü biriydi. Hariciyeciydi. Anlıyorsunuz değil mi? A, evet, gayet iyi anlıyorum Bay Gerüel. Buyurun efendim, balıklarınız. Bu da evet. içkiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Gerçekten. çok güzeldi. E başka bir emriniz Şimdilik yok. Evet Bay Geröy, sizi dinliyoruz. Devam edin lütfen. Aslında benim bu konuda yapabileceğim bir şey yoktu. Olayı parçalara ayırdım. Ayrıntıları gözden geçirdim. Ayrıca olayla ilgisi olan kimselerle konuştum. Sonuç çift imtihar. Ama sebebi belli olmayan bir imtihar. Evet, öyle bay Mutlu bir çift, okuyan başarılı iki çocuk. Evet. Sonra sağlıkları da yerinde, ekonomik sıkıntıları yok. Yani intihar etmeleri için bilinen hiçbir neden yok. Çok haklısınız öyle. Elçilikten emekliye ayrıldıktan sonra karı koca İngiltere'ye dönmüşlerdi. Sonra o evi aldılar. Mutlu hayat orada da devam etti. Olayda para söz konusu değildi. Hı -hı. Bir aşk meselesi de olamazdı kanımca. Fakat bu ailenin daha önceki yaşantıları nasıl? Hadi son 5-6 yıllar hakkında bilgi var elimizde. Ya ondan önceki yıllar, 20-30 yıllık bir beraberlik. Belki de felaketin tohumları o yıllarda atılmıştı. <gülüyor> Büyük annemin bir sözü vardır, hiç unutmam. Nedir? Eski günahların gölgeleri uzun olur. <gülüyor> <gülüyor> belki de eskiden bir şeyler Siz bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Evet, Ravlescroft'ların kızları Celia'yla... E, size anlatmıştım Bay Garvey. Önemli bir bilgi edinememiş Bayan Oluver. E, yalnız size söylemeyi unuttuğum bir şey var Bay Bay. E, Celia'nın anlattıklarıyla mı? Evet, e, Celia bir köpekten söz etmişti. Bir köpek mi? Bay ve Bayan Ravlescroft'lar yürüyüşe çıktıklarında köpekleri de yanlarındaymış. Evet, evet hatırlıyorum. A, Polis kayıtlarına da geçmişti. Evet. Hatta Bayan Ravscroft'un cesedinde köpek ısırığına benzer yaralar var. Bu çok ilginç. İlginç olan nedir efendim? Bir köpeğin sahibini ısırması Bay Gereway. istemem. Bir bardak süt getir yeter. Ee, Livi dün akşam beni arayan oldu mu? Evet efendim iki kişi aradı. Biri yayın evi sahibiymiş. Durun bakayım adı... Önemli edelim. değil önemli değil. İkincisi kimdi? O da şeydi Selia e, Ravistkov'du. Aa Selia ne istiyormuş? Yeni bir gelişme olup olmadığını soracakmış. Ya e, peki başka ne dedi? Başka bir şey demedi. Yayınlın sahibi bugün mutlaka uğramanızı rica ederim. Bugün ettim. hiçbir yere uğrayamam Levi. Ee, Levi, bana şu masadaki defteri verir misin? Duymadın efendim, efendim. Evet, evet. Bayan Matcham Kersters. Sütten vazgeçtim Levi. Ben gidiyorum. Arayan olursa yeni bir filin peşinde olduğumuzu söylersin. Bir filin peşinde mi? daha bastım. Gözlerim peki seçemiyor ama sesleri hiç karıştırma. Buyurun, buyurun geçin içeri. Geçin, oturun bayan Olemir. Bu ziyaretinizi niye borçluyum acaba? E, bu tarafta bir işim vardı bu arada. Sizin de burada olduğunuzu hatırladım. Bir ziyaret edip hatırınızı sorayım dedim. Çok <gülüyor> iyi ettiniz yavrum. Çok sevindim. Yine öyle heyecanlı romanlar yazıyor Hı -hı. musunuz? Bayılırım sizin kitaplarınıza. Teşekkür ederim. Biraz da eski günlerden söz ederiz diye düşündüm. Ne dersiniz? Ah, ah, hey gidi günler, hey. Gençlik ne güzeldir. Ya, e, baktığınız, büyüttüğünüz çocuklar, gezdiğiniz, gördüğünüz yerler ah, Evet, evet, çok yer gördüm. Dünyanın dört bir yanını gezdim. Gördüm desem yeridir. E, bu duvardaki resimler... Ha, onlar onları. mı? E, baktığım, büyüttüğüm çocuklar. Aa, bir kısmı da yanlarında çalıştığım ailelerin resimleri. Hemen hepsini hatırlıyorum. Peki Malaya'da yanlarında çalıştığınız aileyi de hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlamaz olur muyum? Barnabileri kastediyorsunuz sanırım. Yok yok hayır hayır Ravenscroft'lardan söz ediyorum. Ravenscroft'lar mı? Hı? Ben onların yanında hiç çalışmadım. Ya. Ama durun bakayım. Ravenscroft'lar. Aa, evet evet onlar Barnabileri bitişik otururlardı. Oh, aman tanrım o feci olardı. İşte ben de sizden bu konuda bildiklerinizi bana anlatmanızı rica edecektim. Bakın bayan Oliver, o konuda hemen herkes bir şeyler söyledi. Hı. Ben bu söylenenlerin hiçbirini kabul etmedim, etmem de. Kim ne derse desin, onlar intihar etmedi. Siz Ravenscroft'ları yeterince tanır mıydınız? Tanırdım. Onları tanımayan var mıydı ki? Ama o Fiji olaydan sonra tanıyan tanımayan herkes aklına geleni söyledi. Bahçıvan dendi, öğretmen dendi. Bir arada olay sırasında siyah bir arabanın hızla oradan uzaklaştığı söylendi. Ama o canavar ruhlu kadından hiç söz eden olmadı. Hangi kadından? Hangi kadın olacak? Bayan Ravenscroft'un ikiz kız kardeşinden. Hiç ne? sevmemiştim onu zaten. Canavar ruhlu olduğunu nereden anladınız? Kendi çocuğunu nehre atıp onun ölmesine sebep olan bir anneye başka ne denir Bayan Oliver? Kendi çocuğunu mu öldürmüş bu kadın? Nasıl olur? Eh, yıllarca bir akıl hastanesinde özel kliniklerde boşuna mı tedavi oldu sanıyorsunuz? Ne? Bir ara bir adamla evlenmiş. Tabi aklı biraz yerine geldikten sonra yine bir gün krizi tutmuş ve kendi öz evladına... ...ağlıyor diye arabadan kaptığı gibi nehre fırlamış. <gülüyor> Tabi yine doğru hastaneye. O sırada da kocası kalpten mi neden ölmüş? Ravenscroft'lar da onu yanlarına almışlar. Bir süre beraber oturmuşlar. Hmm. Zaman zaman yine krizleri tutarmış. Sonra Ravenscroft'lar özel bir doktor tutmuşlar ona. Peki o doktor şimdi hayatta mı Bayan Mert'ciğim? Hayır ama oğlu var. Babasının mesleğini sürdürüyor. Ee, adresi ya da adı var mı sizde bu doktorun? Olmaz olur mu Bayan Oliver? Onlar benim aile dostumdu. Hmm. İşte. Ah, bakın buldum. Hmm. Alın yazın. Size önemli bilgiler vereceğini umarım. Ee, sağ olun Çok teşekkürler bayan Mehcim Sizde çok değerli bilgiler verdiniz bana Tekrar tekrar teşekkürler ee, Lütfen siz hiç rahatsız olmayın Ben yolu buluyorum Aa, Bir şey değil evladım Yine beklerim Aa, Koyu renk bir ruj rica ediyorum Ah ...siz Bayan Oliver değil misiniz? Aa Merlin, Merlin, burada mı çalışıyorsun? Evet, sizi gördüğüme çok sevindim efendim. Ben de öyle, buradan geçiyordum bir ruj alayım dedim. Ne iyi oldu. Annen nasıl? Buralarda mı oturuyorsunuz? Evet, yine o eski evde, Defne Kulübü'nde. Anneni de görmek isterim, evde midir acaba? Tabii evdedir, bir yere gitmez o. O zaman rujumu alıp hemen gideyim canım. E, lütfen şu en önde duranı rica edeyim. E, bak, bak canım şu. ...tamam o işte. Buyurun size çok yakışacak. Hı, bu da borcum teşekkür ederim hoşça kal Marlin yine görüşürüz. Güle güle Bayan Oliver güle güle. Kızınız çok güzel olmuş Bayan Böckle onu tanımakta güçlük çektim. Sizi de çok iyi gördüm. Eskisi gibi dinç ve sağlıklısınız. <gülüyor> Teşekkürler Bayan Oliver. Çok sevindim ziyaretinize. Ama bir sebebi olmalı bu ani ziyaretinizin öyle. Değil mi? Evet öyle. Laf uzatmaya gerek yok Bayan Bökl. Bir olay hakkında bilgi topluyorum. Eski ama, ama unutulmamış, aydınlanmamış bir olay hakkında. Bir zamanlar yanlarında çalıştığınız Ravenscroftların ölümüyle ilgili bir şey bu. Lütfen bildiklerinizi anlatın bana. Ay, birden şaşırdım Bayan Oliver. Durun durun bir dakika. Ama ben bu olaydan iki ay önce yanlarından ayrılmıştım onların. Ya. Ya gazetelerden intihar diye okumuştum sonra. Ama ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Karı kocanın birlikte intihar ettiklerini sanmıyorum. O kadar mutlu bir çift neden intihar etsin? Haksız mı? Yani bir cinayet mi sizce? Bilemem. Zaten bu sorunun cevabını yıllardır veremedim. Konuştuğum biri bana Bayan Ravenscroft'ın peruklara çok dişkün olduğunu... ...hatta öldüğünde de başında peruk bulunduğunu söylemişti. Kim söylemişse doğru söylemiş. Ama garip değil mi? Evet öyle. İntihar etmeye niyetli bir kadın başında perukla intihar ediyor. <gülüyor> Gerçekten çok garip ve ilginç. Bayan Ravenscroft'un birkaç peruğu vardı. Çok şık, üstelik pahalı şeylerdi. Hmm. Zaman zaman onları aldığı mağazaya yollar yeni şekiller verdiyirdi. Sizce o felaketin sebebi neydi? ...bu işte bir yabancı parmağı olabilir. Ama bilemem tabii. Mesela o bahçıvan. Onu hiç gözüm tutmazdı. Adı kötüye çıkmıştı. Gençliğinde hapse filan girmiş zaten. Yani bu işi sizce bahçıvan mı yaptı? Dedim ya bilemem. Ama zaman zaman böyle düşündüm. Yanılıyor olabilirim. Ne bileyim ben? İnsanın aklına her şey geliyor. Herkesten şüpheleniyor insan. Ee, peki acaba bu işte bir kadın ya da erkek... Ne bileyim işte yani bir kıskançlık falan giremez mi? Oo, tabii olabilir. Bu konuda bazı şeyler söylendi. Ama bana kalırsa hepsi saçmaydı. Hem bedenen hem de duygu yönünde sağlıklı kişilerdi onlar. Gerçi Bay Ravenscroft bir hastanede yattığını biliyorum. Hı. Ama önemli bir şey olabileceğini sanmıyorum. Hatta bir ara adamcağızın attan düştüğünü, başını taşa çarptığını söylemişlerdi. İşte bu yüzden akli dengesini yitirdiğini yaymışlar ortalığa. Hı. Ama bu tür olayların ardından herkes bir şeyler söyler durur. Ee, e, az önce bahçıvan dediniz. Peki bu işi o yaptıysa neden yapmış olabilir sizce? Kim bilir. Belki de onu işten atmayı düşündüler. Aman canım olur mu hiç böyle şey? Uf, saçmalamaya başladım. Çocuklar evde yoktu değil mi o sırada? Hayır yokmuş. Ha, çocuklar dediniz de aklıma geldi. O öğretmen var ya o öğretmen. Edward'ın özel öğretmeni. İşte onu hiç gözüm tutmadı. Ya. Bay Harry'den çok hoşlanırdı. Kim? Bayan Ravenscraft tabii. Çocuğun dersi olmadığı günler... ...Harry hanıma müzik çalardı. Hmm. O da hayran hayran dinlerdi. Bay Ravenscraft hiç sevmezdi Bay Harry'i. Hmm. Ama ne yapabilir ki? Onu hanımın bulmuştu. Peki ee, Bayan Böckle ya kocanız o da bazı şeyler duymuş muydu? Aa evet. Özellikle meyhanede. Sözde olay günü evin civarında bir siyah araba görülmüş. Sonra bayan Ravenscroft'un ay yaşın biriymiş. Evden bir yığın boş içki şişesi çıkmış. Bir, bir dakika bir dakika. Ay yaşın biriymiş dediniz öyle değil mi? E, Yok hayır buna kesinlikle inanmıyorum kesinlikle. Hepsi dedikodu bunların bayan Oliver. Hepsi dedikodu. Evde bay ve bayan Ravenscroft'tan başka kimler vardı biliyor musunuz? E, duyduğuma göre bayan Ravenscroft'un ikiz kardeşi. Ha. O eve geldiği zaman karı kocanın arası mutlaka e, Ya Devam edin lütfen bayan Beckel. Hanımım kardeşini çok severdi. Hı. Ama yine de onun yanlarında uzun süre kalmasına kızardı. Fakat Bay Evet, evet. Nasıl söylesem bilmem ki. Efendim ondan çok hoşlanırdı. Onunla kağıt oynardı, satranç oynardı. Karısıyla oynamazdı. Çünkü hanımım hiç oyun bilmezdi. Sonra baldız hanım duldu. Yanılmıyorsam ablasından ya da eniştesinden ara sıra borç para alır. Son bir şey sormama izin verir misiniz Bayan Böckle? Ah tabii tabii sorun sorun çekinmeyin. Siz o hanımdan hoşlanır mıydınız? Ne yalan söyleyeyim hiç hoşlanmazdım. Çünkü o mesele çıkartmaktan hoşlanan bir ruh hastasıydı. Ama suçu ona yükleyemem. Çünkü olay günü evde yokmuş. E, sizi rahatsız ettim Bayan Böckle. Sizi ve kızınızı tekrar gördüğüme çok sevindim. İzninizle gideyim artık. Aa, nasıl isterseniz Bayan Oliver. Ben de çok sevindim sizi gördüğüme. Yine beklerim. Güle güle, bizi unutmayın. <gülüyor> Bir hayli yorgun gibisiniz bayan Oluver. Oh. Bari yorgunluğunuza değdi mi araştırmalarınız? Pek sanmıyorum Payro. Gittiğim yerler, bindiğim trenler, uçaklar, otobüsler... ...konuştuğum onca kişi sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır. <gülüyor> O kadar ümitsiz olmayın sevgili Ömer'im. Eh, durun size önce bir kahve vereyim. Sonra da konuşuruz. Ah, çok iyi olur. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Hı hı. Böyle bir şeker. Yok e, yok teşekkür ederim. Şimdi anlatabilirsiniz öğrendiklerinizi. Ya siz, siz öğrendiklerinizi anlatmayacak mısınız? <gülüyor> Anlatacağım tabii ama önce siz. Hmm, bu da bir dedektif tuzağı. Ya da taktiği galiba. <gülüyor> Bakın Payro. Dediğim gibi öğrendiklerim hep birbirine benzeyen şeyler. Anlatacaklarımın çoğunu sanırım siz de biliyorsunuz. Ama baştan başlayalım. Önce bayan Burton Cooks, sonra Celia, sonra bayan... İşte bütün bildiğim bunlar payro. Sonuç koskoca bir hiç. Yanılıyorsunuz Bayan Oliver. Hı. Çünkü anlattıklarınız arasında çok ilginç noktalar var. Bunları benim öğrendiklerime ekleyince... Evet siz ne yaptınız? Ben boş durmadım herhalde. Evet ne diyordum? Ee, şimdi her iki bilgiyi toparlıyorum. Hı. Bakın Bayan Oliver siz intihar etmeye karar verseniz başınıza peruğunuzu takar mısınız? Tabii ki hayır. Evet, evet bu benim de dikkatimi çekmişti. İkincisi, bir ruh hastası olduğuna şüphe olmayan ikiz bir kız kardeş. Çocuğunu öldürecek kadar hasta hem de. Üçüncüsü. Onu ben de öğrendim. İlk fırsatta o doktora hemen bulup konuşacağım. Hiç zahmet etmeyin. Çünkü ben bulup konuştum onunla. Sahi mi? Hı hı. Çok ilginç bilgiler verdi bana. Hem de kanıtlı bilgiler. Aha, nedir? Evet. Nerede kalmıştık? Ah, tamam. Ceset üzerinde diş izleri. Hı. Bir köpeğe ait diş izleri. Bir köpek düşünün bayan Oliver. Çok sevdiği, yanından hiç ayrılmadığı sahibesini ısırıyor. Garip değil mi? Hem de çok garip. Çünkü konuştuğum birçok kişi bu köpeğin bayan Ravlescroft'u çok sevdiğini açık seçik ortaya koyuyor. İzin verirseniz bir ipucu da ben vereyim. Olay günü ikiz kardeş evde yok. Bravo Bayan ya? Oliver, bravo. Gördünüz mü o kadar ümitsiz olmanıza gerek yokmuş. Fakat işimiz henüz bitmiş sayılmaz. Görmek istediğim birkaç kişi daha var. Mesela Bayan Burton. Şu sizin dostunuz Bayan. O benim dostum falan değil. Sonra Bayan Selim. Ama Bay Bayro, bu saydıklarınızla ben daha önce konuştum bir sonuç almış değilim. Yani diyorsunuz Bayan Oliver, Yani diyorsunuz. <gülüyor> Al. Bize de kahve getir. Başüstüne. Ee, Bay Hergül Pyro. Evet benim. Buyurun oturun. Siz de Desmond Burton Cooks'unuz öyle değil mi? Ee, sizi rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim, rica ederim. Oturun lütfen. Mektubunuzu aldım. Size ne gibi bir yardımım olabilir? Bay Pyro, olay hakkında birçok şeyi bildiğinizi duydum. Selia ee, anlattı. Bayan Oliver ve siz bu işin peşindeymişsiniz. Onun için ben bilinenleri değil, bilinmeyenleri anlatmak istiyorum. Hah, açık sözlü oluşunuz hoşuma gitti. Sizi dinliyorum. Hakkımda pek fazla bilginiz yok sanırım. Bildiğim, sizin Bayan Burton'un oğlu olduğunuz ve ile evlenmek isteyeşiniz, bir de... Evet, bir de. Bir de annenizin bu işe nedense karşı çıktı. <gülüyor> bir dakika Bay Pyro. Önce şunu bilmenizi isterim. O benim özannem değil. Ne dediniz? Anlayamadım. <gülüyor> Anlaşılmayacak bir şey söylemedim Bay Pyro. O benim öznenim değil dedim. Hepsi o kadar. Onun için de üzerine ait olmayan işlere burnunu sokmasından nefret ediyorum. Ne <gülüyor> dediğimi bilemiyorum. Bunu hiç beklemiyordum doğrusu. Ama benden ne istediğinize hala söylemediniz. Aslında Sealy'i de buraya getirecektim ama önce sizinle yalnız konuşmayı daha uygun buldum. Bu akıllıca bir hareket. Devam edin lütfen. Olay yıllar önce olmuş. ...karı-koca anlaşmış ve intihar etmişler. Bunun aksini de bugüne kadar kimse ispatlayamamış. Şimdilik Bay Desmond, Şimdi. Bu mesele üvey annemi hiç ilgilendirmez. Anne ile babanın intiharından çocuklar sorumlu tutulmamalı. Ee, yanılıyor muyum yoksa? Ya görüşünüze aynen katılıyorum Bay Desmond. Tutulmamalı. Ama üvey annemi zoru para. Para mı dedin? Evet, para dedim. Bakın Bay Pyro, asıl annem oldukça zengin biriymiş. Ölmeden önce bütün mirasını bana bırakmış. ...bu mirasa kavuşabilmem için ya evlenmem ya da 25 yaşını doldurmuş olmam gerekiyor. Biliyorum Bay Desmond. Onun için de yıllar önce Bayan Burton sizden bir vasiyetname aldı. Buna göre paranın tümünü ona bırakıyordunuz. Harika. E, nereden öğrendiniz bunları? Benim dedektif olduğumu unuttunuz galiba. <gülüyor> Özür dilerim Bay Bayro. E Bunu bildiğinize göre annemin bu işe neden karşı çıktığını da anlamışsınızdır. Evet. Onun için yıllar sonra bu olayı kurcalamaya başladı. Evet. Bu durum Selia'yı da beni de çok üzüyor. Selia öyle bir duruma geldi ki benimle evlenmeyi isteyip istemediğini bile bilmiyor. Kafası hep bu olayla meşgul. Her şeyi öğrenmek istiyor. Çok huzursuz oldu yani. Haksız da değil hani Olay oldukça karışık. Daha doğrusu karışıktı. Ama artık ee, anlayamadım. Artık ne olmuş? Acele etmeyin Bay Diệmon. Tizi gayet iyi anlıyorum. Bana biraz daha zaman tanıyın. İstediğiniz her şeyi öğreneceksiniz. Yalnız siz değil, herkes her şeyi öğrenecek. Biraz daha sabır. Aa, size güveniyorum, Bay Bayro. Ee, bize yardımcı olacağınıza inanıyorum. İnanmak istiyorum. Öyleyse inanın dostum. Yakında tekrar görüşeceğiz. Bayanlar, baylar. Bayanlar baylar, sizlere evimde konuk etmekten son derece mutluyum. Hepiniz bu akşam buraya neden toplandığımızı biliyorsunuz. Sanırım hepiniz birbirinizi tanıyorsunuz. Ama ben yine de sizleri tanıştırayım. Evet, şu ana kadar bizler bir hayli konuştuk. Şimdi de asıl konuşması gereken kişiyi dinleyelim. Ne dersiniz Bayan Zeli? Evet. Haklısınız Bay Payro. Konuşmanın zamanı geldi. Belki bunları sizlere söylemekle günaha gireceğim. Ama bunu Selia için yapmak zorundayım. Onu çok severim. Ben de sizi her zaman sevdim Bayan Zeli. Konuşmalısınız Zeli teyzeciğim. Konuşmalısınız. Bana hala Zeli teyze diyorsun. Ne iyi... ...hatırlamana sevindim. Ona dadılık yaptığım yıllarda da bana böyle seslenirdi. Zeli teyze... ...Zeli teyze... ...benimle oynar mısın? <gülüyor> ne tatlı günlerdi o günler. Bakın bayan Zeli... ...bu anlatacaklarınız ikimiz için de çok önemli. Neden bugüne kadar sustuğunuzu da anlamak mümkün değil? Evet mümkün değil. Aslında sizi çok aradım bayan Zeli ama izinizi bir türlü bulamadım. Haklısınız Bayan Oliver. Ortalıkta görünmemeyi tercih ettim. Ama Bay Pyro buldu sonunda. Benimle görüşüp, olay hakkında bilgi sorduktan sonra iş değişti. Evet, ilk önce pek konuşmak istemedi. Hatta pek değil, hiç konuşmak istemedi. Evet. Ama bu susuştan çok sevdiği Selya'nın zarar göreceğini anlayınca... ...bildiklerini bütün ayrıntılarına varıncaya kadar anlattı. <gülüyor> bu kadar değerli bilgi veren bir insanı orta yerde bırakamazdım. mı? ...onun varlığından rahatsız olanlar bulunabilirdi. Bunun için de bir süre ortalıkta görülmemesini sağladınız. Evet öyle yaptım. Çünkü olayın tek görgü tanığı o. Peki Bay Bayro, Zeli teyzenin anlattıklarının... ...doğru olduğundan emin misiniz? Hem de kesinlikle. Polisteki arkadaşlarımın çok yardımları oldu tabii bu arada. Ama sizin verdiğiniz bilgiler daha çok işime yaradı. <gülüyor> Teşekkür ederim. Her neyse. Bayan Zeli, siz mi anlatacaksınız yoksa ben mi? Yok yok yok. Ben anlatıp rahatlamak istiyorum. Bundan tam on üç yıl önceydi. O gün evde ben... ...Bay ve bayan Ronescroft'lar... ...bir de Dolly vardı. Bir ara. Molly, bugün hava çok güzel. Şöyle bir gezintiye ne dersin? Şey, bilmem ki. Ne dersin sevgili? Aha Molly'ciğim. Bay Romscroft senin gezmene ne zaman hayır dedi ki şimdi desin? Bayan Zili haklı Molly. Tabii gidebilirsin. Yalnız kendine dikkat <gülüyor> Duyanda uzun bir yolculuğa çıktığımızı sanacak. Alt tarafı iki kardeş şöyle bir tur atacağız. Hadi Molly ben çıkıyorum. Üstüne bir şey al da gel. Bahçede bekliyorum. Bak hayatım. Kardeşinin bu sanalarda sinirleri yine çok bozuk. Ne yaptığını bilmiyor. Biraz dikkatli ol derken bunu söylemek istemiştim anlıyorsun değil mi? Evet, anlıyorum sevgilim. Merak etme. Fazla kalmayız, hemen dönerim. Hoşça kal. Ve iki kardeş evden çıkıp gittiler. Aradan ne kadar zaman geçti şimdi hatırlayamıyorum. Ee, belki yarım saat, belki bir saat. Birden gürültüyle kapının açıldığını Rundscrow, karısının başına bir şeyler geldiğini anladı. İkimiz birlikte deliler gibi dışarı fırlayıp onu aramıştık. Beni de yere götürelim onu. Alistir'i senin elinden ben almadım. Yıllardır aynı şeyleri söyleyip durdum. Sürekli olarak huzurumuzu bozdum, aldırmadım. Çünkü hastaydım, kardeşimdim. Evet, önceleri Alistir ile bir beraberliğiniz olmuş. Bunu bana evlendikten sonra Alistir bir bir anlattı. İlk zamanlar seni beğeniyormuş. Ama sonra dengesiz davranışların yüzünden senden soğumuş. O zaman asıl sevdiğinin ben olduğunu anlamış. Bunu benden sen soğuttun. Hayır! Senin dengesizliğin, senin hastalığın... Hasta değilim ben! Anlaşılan sen dolaşmaya çıkmamışsın. Ben dönüyorum. Dur, bir yere gidemezsin. Bırakmam seni. Gene başladın Dolly. Ne olursun kendine gel. Kardeşimsin diye yıllardır katlandım sana ama artık... Yattığının yanına bırakmayacağım senin. Onu benim elimden aldın. Bırak. Boğazamı bırak. Artık senden kurtulacağım. Dolly. Im. Kurtulacağım Dolly. senden. Kardeşimsin Dolly. Sana bir şey söylemek istiyorum, Alistar. Bir söz istiyorum ikinizden de. Bu olayı kardeşimin yaptığını hiç... ...ama hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Kime söyleyeceğimi, ne yapacağımı ben bilirim. bu kan bayramsız kur. <gülüyor> ah. Yemin etselim. <gülüyor> Tanrı adına yemin ederim ki bu sırr hayatımın sonuna kadar Sumoli sen... Rumscroff'un son sözleri oldu bunlar. Onu eve getirdik. O gece gizlice gömdük. Ben yeminimi tuttum. Tanrı'dan korkarım. Ertesi gün evden ayrılıp gitmek istedim ama... ...Bay Rumscroff... ...bir süre daha kalmamı rica etti. Dayanamıyordum. Biliyorum o da dayanamıyordu. Ama söz vermişti Bayan Rumscroff'a. Yemin etmişti. Teşekkür ederim bayan Zeli. Sizi yorduk. Bundan sonrasını da ben anlatayım. Evet. Her iki tarafta yeminini tutmuştu. Artık Dolly kendini Bayram Croft'un karısı sanıyordu. Gerçekten kardeşinin yerini almıştı. Ancak evin içinde ona bir türlü alışamayan biri daha vardı. Evin köpeği Bayan Dolly'i ne zaman görse... ...üstüne atılıp onu parçalamak istiyordu. Dolly de aynı şekilde. Nitekim ikinci gün... ...Dolly kendini kurtarabilmek için... ...eline geçirdiği demir bir çubuğu... ...köpeğe fırlatınca hayvancağızın bacağı kırıldı. Bayan Ravenscroft'un çok sevdiği köpeği... ...o gece sabaha kadar uluyup durdu. Şimdi... ...siz anlatın Bayanzeli. Böylece ikinci, üçüncü geceyi de atlattık. Dördüncü günün sabahı sanki... Bir şey olmamış gibi Bay Rumscroft'la Dory'i gezmeye çıktılar. Köpeğin de bağırmaları kesilmişti. Nereye gittiklerini merak ettim. Uzaktan uzağa takip etmeye başladım. Köpek topallaya topallaya arkalarından gidiyordu. Bir ara aralarında bir tartışma geçerli oldu. Konuşulan duyduyamıyordum. Birden köpek Dory'nin üzerine atıldı. Dolu yere düştü, yerden kaptığı bir taşı köpeğe Bancı'ya ateşler ateşlemezdi. Doğru yere düştü. Bari koşmaya başladım. Ama ne yazık ki yetişemedim. Bu sefer Ravs Croft'a Bancı'yı şakala dayamış, ateşlemişti. Ülümleri böyle oldu. Olaya çiftli intihar dediler ve kapattılar. Ben de yemin ettiğim için... ...bugüne kadar bu konuyu kimseye açmadı. Aslında güçlü cinayet. Evet bak. Size çok teşekkür ederiz Bayan Oralır, Bay Payron. Acı da olsa gerçeği biliyoruz artık. Size gelince Bayan Zeli, verdiğin söze böylesine bağlı birini ilk kez tanıyorum. Selviye için yaptığınız bu iyiliği ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. Haftayı hepinizi düğünümüze bekliyoruz. <Gülüyor> Bu arada Kristik'in yazdığı Bilgi radyoya uyguladığı oyunumuzu dinlediniz.